94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Ayla teknik masada da bugün Barış Demirel var. Twitter hesabımız etsanat uzun. Program kayıtlarımız var biliyorsunuz. Açık .tr sayfasından nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Bugünden başlayarak 3 program boyunca Kızistov Kışlowski'nin 3 renk filminden bahsetmek istiyorum. Sırasıyla 3 renk mavi bugün haftaya beyaz sonraki haftada kırmızı. E, aklıma gelmelerinin nedeni nedir tam bilmiyorum doğrusu ama geçenlerde yeniden seyretmek istedim bu filmleri ve üzerine de düşünmek istedim. O sırada 1993 yapımı olduklarını fark ettim. Tam 25. yılındayız üç rengin yani. 25. yıl yeniden izlemek için fazlasıyla yeterli bir bahane eğer bahane gerekiyorsa. İyi. Bir de ben Krzysztof Kişlowski'yi çok seviyorum. Eğer e, bahane gerekiyorsa başka en sevdiğim birkaç yönetmenden biri de diyebilirim. Beğendiğim yönetmen çok ama her beğendiğimi de sevmiyorum. Bu benim beğenip sevdiğim az sayıdaki yönetmenden biri. O nedenle bu ara biraz ondan söz etmekte aşırıya kaçabilirim. E, i̇sminin nasıl telaffuz edildiğini kendi ağzından dinleme şansım olmuştu. Yıllar önce kaç yıl önce bilmiyorum ama İstanbul Festivali'nde aşk üzerine kısa bir filmin de sanıyorum. Gösterimi öncesi kendisi de konuktu salonda. Atilla Dorsay kendisiyle sahnede bir söyleşi yapmıştı. Ve ilk sorusunda nasıl okunuyor adınız olmuştu. Ee, tabii ki kendi ağzından dinlemek tekrarlamaya yeterli değil ama e, yaklaşık Krzysztof gibi bir şekilde olduğunu söylemişti. Ben gene sadece bunu beceremeyip Kiehlowski demeye devam edeceğim. Ee, Mavi'yi ilk de yaklaşık 25 yıl önce diye hesapladım. Her yerde söylenen Fransız bayrağının renklerinden esinlenmiş mavi, beyaz, kırmızı. Sözünün ne anlama geldiğini de anlamamıştım ilk izlediğimde. Bu herkesçe bilinen bir tanımlama cümlesiydi ve bu cümleden dolayı siyasi ya da tarihsel bir bağlama olması gerektiğini düşünmüştüm. Doğrusu o bağda kuramamıştım o zaman. Ee, beni o kadar... ...etkilediler ki bağ kurmaya çabalamayı da unuttum filmlerin etkisi altında aslında. O ilişkiyi kuruşum çok çok yıllar sonra. Demek ki o zaman hakkında pek bir şey de okuyamamıştım o zaman. Ee, neyse ki ondan da çok yıllar sonra anladığım şeyin yanlış olmadığını yönetmenin ağzından da dinledim. Daha doğrusu okudum. Ee, Danusia Stokun yazdığı Kişlowski Kişlowski'yi anlatıyor kitabında okudum bunları... Aslında biyografisi sayılır Kişlowski'nin ama Danusya Stok'un onunla yaptığı röportajdan oluşuyor. Türkçe'de de var. Çevirmeni Aslı Kutay Yovic, Agora kitaplığından çıkmış. Bendeki Afa Sinema kitaplığındandı. Ne güzel kitaplar çıkıyordu o zaman Afa'dan. Bu kitap yazarın Kişlowski ile yaptığı söyleşilerden oluşuyor demiştim. Söyleşiler üç rengin henüz senaryoları yazılırken yapılmış. 1991-92 yıllarında. Ee, o nedenle kitapta çok az yer kaplıyor üç renk. Bu filmlerin çekimi tamamlanınca yapılan nispeten kısa bir söyleş var kitabın arkasında sonunda. Ee, bu kitaptan ve Geoff Andrew'nun Üç Renk üçlemesi kitabından da yararlanacağım bu programda. Bu kitapların da kapak görüntülerini Twitter'dan paylaşacağım. Ee, bu fikir birlikte birçok senaryo yazdıkları Kazistof için fikriymiş. Üç renk üzerine film yapmak. On emiri yorumladıkları Dekalog filmleri var biliyorsunuz. Onlar da benim çok e, Üç Renk'ten tabii daha önce izleyip çok etkilendiğim filmlerdi. E, dekalog filmini yaptığımız gibi neden mavi, beyaz, kırmızı? Yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik yapmayalım demişler. Dekalog da biliyorsunuz 10 emir üzerine yapılmış filmdi. Aşk üzerine kısa bir filmle, öldürme üzerine kısa bir filmde o Dekalog'lardan iki tanesi idi aslında. Üç renge denersek Fransız bayrağının renkleri evet ve Fransız e, ihtilalinin idealleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşliği anlatıyor. E, bu üç ideal modern dünyada nasıl karşılık buluyor sorusunun cevabını arıyor aslında bu üç renk. Politik ya da tarihi değil benim ilk başta sandığım gibi ve yanıldığım gibi toplumsal veya felsefi de değil insani ve kişisel bir düzlemde Bakmak istedik demiş ki burada. Ve demiş ki üç renk işin kul buydu. Bugüne uygun olmaları da özellikle şart değildi. İlgilendiğimiz şey özgürlük kavramına kişisel açıdan bakmaktı. Böylesi daha evrensel olacaktı diyelim Hırvatlarla veya Bosnalılarla politik özgürlükler hakkında konuşursanız, kişisel özgürlük veya aşk hakkında belki aynı fikirlere sahip olsalar da politik konuda birbirine zıt düşeceklerdir. Bugünün dünyasında insanları birbirinden ayıran o kadar çok şey var ki demiş Kişloski, belki de insanları birleştiren unsurların peşine düşmek, bu tür şeylerin var olduğunu da kayda geçirmek lazım. Bunları söylemiş Kişloski röportajda üç renk üstüne ve işte üç renk, ...ten mavi insanları birleştiren unsurlardan, ortak kişisel meselelerden birini özgürlükü ele alıyor. renk mavi, tricolor blue, e, 1993 yapımı. İlk gösteriminde Eylül 1993'te Venedik Film Festivali'nde e, yapmış. Başrolde Juliette Binoche var, Julie rolünde. Julie e, eşi ve 5 yaşındaki kızları eee annayla bir araba kazası geçirirler ve sadece Julie hayatta kalır. Mavi böyle başlar. Oldukça karanlık bir maviyle, koyu bir maviyle başlar. Jolie mali durumu epey yerinde olan, çalışmaya da ihtiyacı olmayan bir kadındır. Kocası ve kızını kaybetmenin ardından da hayatta kalmaya e, çabalayacaktır. Biz bu çabasını izleriz aslında film boyunca. Hayatta kalmaya çalışır derken beden sağlığı çabuk düzelir aslında. Çok da hasar almamıştır ama ruhsağlığı ağır olarak e, travma almıştır. Bu ruhsal olarak hayatta kalmaktır aslında Mavi'nin konusu. O ilk izlememde özgürleşmenin bu kişisel anlamını anlayamamış e, olduğumu söylemiştim. İşte bu ya çok gençliğimden ya da öyküye fazla kaptırmamdan da sanıyorum. Çünkü e, bu ilk sahnelerden sonra Julie'nin politik bir eğilimi ve ekonomik bir sorunu da olmadığını görünce filmin kişisel özgürlükten bahsedeceğini aslında anlamak zor değil. 25 yıl sonra seyretmem ve izlenimim ee, arada kendime dair değişen şeyleri görme imkanı da tanıdı bana ilginç bir şekilde. Neyse. Kıstor ee, Kişlovski diyor ki, Tüm trajikliğine karşın Jüle'nin içinde bulunduğu durumdan daha lüksünü düşünmenin imkanı yok. Kocası ve kızı öldüğü için başta tamamen özgürdür. Ailesini kaybetmiştir ve tüm yükümlülükleri ortadan kalkar. Geçimini sağlamaktadır, bir sürü parası vardır ve hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorun burada ortaya çıkar. Bu durumdaki bir insan gerçekten özgür müdür? E, Julie de filmde öyle olduğunu düşünüyor e, ve kendini öldürmeye çabalayıp bunu da başaramayınca e, geçmişi tamamen unutmayı, geçmişten kurtulmayı seçiyor. Bambaşka yeni bir hayat kurmayı hedefliyor. Ve o zaman tam olarak özgürleşeceğine inanıyor. Ne mezarlığı ziyaret ediyor eşiyle kızının mezarlığını. Ne eski fotoğraflara bakıyor. Ne eski eşyaları ortada tutuyor. Her şeyi ortadan kaldırıyor. Şehir dışında ailece gittikleri bir çiftlik evleri var. Ee, ve oraya gitmeden önce kahya kadını arayıp her şeyi, eskiyi hatırlatacak tüm eşyayı yok etmesini istiyor. Çiftliği de satışa çıkarıyor. Ee, çiftliğe gittiğinde de sahiden her şey yok edilmiştir. Hmm. Ama evin çalışan olan Kahya Kadın oradadır ve bir süre onu izleyip ağlamaya başlar. E, filmde Jüli Hayret'le sorar neden ağlıyorsun diye. Kahya Kadın da çok güzel ve çok bilge bir cevap veriyor. E, Biz onun hanımefendi eşinizi ve kızınızı çok severdim, çok üzgünüm falan demesini beklerken o ağlıyorum çünkü siz hiç ağlamıyorsunuz diyor. Aslında filmin ee, özünü de kahya kadın benden önce anlıyor burada. Julie'nin eşi Patrick dünyaca ünlü bir klasik müzik bestecisi. Ve öldüğünde Avrupa'da soğuk savaşın bitmesini ve Avrupa'nın birleşmesini kutlamak üzere bir beste e, ısmarlanmış kendisine. O beste üstünde çalışıyor. E, o ölünce beste yarım kalmış oluyor tabii. E, Julie'ye eskiyi hatırlatacak olan tek şey eşyayı, fotoğrafları ve anıları kaldırdığını düşünse de eskiyi hatırlatan tek şey... Birden çıkıp davetsiz bir misafir gibi geliveren müzik oluyor. Müziği hatırlamaktan söz etmiyorum. Birden hiçbir kaynak yokken kocasının bestelemekte olduğu Avrupa Senfonisi'nin parçalarını duymaya başlıyor Jüli. Ee, geçmişten tamamen kurtulamayacaktır aslında. Özgürlük böyle olamayacaktır. Müzik bunu da anlatıyor. Kendinizi her şeyden tamamen koparamazsınız. Bunu yapamazsınız çünkü içinizde bazen basit bir korku uyanır ya da yalnızlık hissi diyor Kişlowski. Julie de yapamıyor. Ee, hiç kimsesiz, hatırasız ve zorunlulukları olmadan istediği gibi ilişkisiz ve ilişiksiz yaşayamayacağını yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Ee, hiç kimsenin bilmediği bir yerde ev tutuyor ama yine de hiç kimse olmadan yaşayamayacağını kısa sürede anlıyor. Bir gece dairesinden e, apartman Merdivenlerine çıktığında bir nedenle rüzgar kapıyı üzerine kapatınca bir komşu yardım ediyor. Mesela başka bir komşu da kendisini apartmandan atmak üzere imza toplayan e, apartman sakinleri ne karşılık imza vermeyen Jülya'ya teşekkür için elinde çiçekle çıka geliyor. E, başka bir gün her gün gidip bir kahve içtiği kafenin önünde bir sokak çalgıcısı flütünü unutuyor. Yani e, insanlar her yerden Jülya'ya ye bir şekilde ...değiyorlar ve onunla e, ilişki değilse bile ilişik kuruyorlar. E, Kişlovski öyle soruyor aslında. Kişisel özgürlüğün alanı nedir? Duygularımızdan ne kadar bağımsızız? Aşk bir hapishane mi ya da özgürlük mü? E, şimdi filmden az önce çok kısa bir parçayı dinlemiştik. E, birkaç, e, bir dakika bile sürmeyen bir mavi isimli par e, parçayı dinlemiştik. ...çıkıp geliveren ve bir kaynak yokken gerçekten duyduğu bir müzik parçasıydı bu. Şimdi daha uzun bir parça dinleyeceğiz. Zbigniew Preisner'in besteleri, bütün üç renkteki besteler. Şimdi Olivier ve Julie adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu bir şey, o bir şey. Bu bir violon. Maintenant. Attends, attends, attends. Peut-être plus léger, sans les percussions. Et si on retire les trompettes... Non, non, non, on en garde une. Piano. Piano sous, sous le tasto. Mmh. Au du piano, Une flûte une flûte On reprend là 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün üç renk e, filmlerinden maviyi konuşuyorum. Şimdi en son Spikner Preisner beste olan Olivia ve Julie dinledik filmin soundtrack'inden. E, kendinize bir araba alırsınız diyor Kishlowski e, bir röportajında tekrar mavi üzerine. Teorik olarak özgürsünüzdür arabanız olduğu için. istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bilet rezervasyonu yapmanıza gerek kalmaz. Sadece benzin doldurur gidersiniz. Ama pratikte sorunlar hemen kendini göstermeye başlar. Birisi arabayı soyacak diye düşünür gider alarm taktırırsınız. Ama bu da yeterli gelmez araba da çalınabilir. Onun için bir de çalınırsa yerini belli edecek bir bilgisayar sistemine kayıt ettirirsiniz. Çizilebilir diye şehirde bir garaj aramaya başlarsınız. Teoride özgürsünüzdür ama pratikte arabanın esirisinizdir. İşte objelere göre özgürlük ve özgürlüğün olmayışı. Aynı şey duygular için de geçerli. Sevmek çok güzel bir duygu ama sevdiğiniz zaman hemen kendinizi bir başkasına bağımlı edersiniz. Kendinizi hoşlanmasanız da onun hoşlandığı şeyleri yaparsınız. Hem güzel aşk duygularına hem de sevdiğiniz insana sahip olduğunuz halde mizacınıza aykırı şeyler yapmaya başlarsınız. Bu üç filmde özgürlükten anladığımız şey bu. Tamamen kişisel düzeyde bir özgürlük. Böyle diyor Kişloski. Mavide özgürlüğe engel olan şey ise Jülin'in habire özgürleşmeye çalışıp olamadığı şey ise hem hafıza hem de duygular. Hem hatırladığı şeylerden hem de duygularından ötürü tam özgür olamıyor Jülin. Bu ikisini de yok etmeye, yok etmeye çalıştığında da özgürleşemiyor aslında. Bunlara rağmen özgür olmayı denemediği için Unutmak istediği için, hissetmemek istediği için de tam olarak özgür, özgür olamıyor. Tam iyi hisseder gibi olduğu zamanlarda biraz gülümser gibi olduğunda, e, neredeyse hiç gülmüyor film boyunca, biraz rahatladığında e, müzik bir yandan habire saldırır. O zaten vardır ama e, bir de daha sonra eskiye dair bir şey öğrenir. Tam rahatlayacağı zaman, aylar sonra Yine tüm dengesi ve duyguları alt üst olur. Kocasının bir süredir e, bir sevgilisi olduğunu öğrenir. Hem de uzun bir süredir. Gidip o kadınla tanışır ve hamile olduğunu öğrenir. E, çocuğun babası da eşidir. Bir kez daha duygularıyla başa çıkamaz. Bu sefer kıskançlık onu rahatsız etmeye başlar. E, sevilip sevilmediğinden de emin olamaz vaktiyle. Sevip sevmediğini de bilememeye başlar. Ve bütün bunlar aslında onu yine sıkıştırıp özgürlüğünü yine yok etmeye başlar. Evet. Filmin duygusundan daha çok söz ediyorum ama tabii ki çekiminde de çok özel teknikler ve başarılar var. Fade var birçok yerinde. Jülin bazı anlarda hayatı durmuş gibi mesela. Filmde bir şey oluyor ve birden sahne kararıyor. Birkaç saniye sessiz ve karanlık kalıyor. Ses de yok, görüntü de yok. Bu Jülin için de böyle oluyor. Önemli bir şey oldu bazı anlarda. Sonra tekrar sahne açılıyor, hayat yeniden akıyor, sesler geliyor. Bu anlarda Julie için zaman durmuş gibi. Onu biz de hissediyoruz. Çok istemediği bir an bu genellikle. Kendisine müdahale edildiği, bir şey hatırlatıldığı ya da müziğin çıkıp geliverdiği ya da bilmek istemediği bir şeyin kendisine sorulduğu anlar. Filmde çok az rolü olan bir kişi de var. Aslında biz büyük zamanımızı Julie ile geçiriyoruz ama... Filme girip çıkan da bir de Antoine var. Antoine bir ergen. Araba kazasını gören de tek kişi en başındaki filmin. Ee, sonra orada bulduğu kolyeyi Jüli'ye e, getirmek üzere. Julie oldukça e, azimle arıyor ve buluyor. Julie'ye de getiriyor geri vermek üzere. Ee, Antoine bu buluşmalarında Jüli'ye kaza yerine ilk giden kişi olduğunu, bir şeyler anlatabileceğini söylüyor ama Julie kesinlikle bunu istemiyor. Antoine henüz hayatta olan kocasının sözlerini tekrarladığında da Jolie gülüyor. Film boyunca tek gülüşü bu aslında. Ve filmin sonuna doğru da Antoine'ın odasında kolyeyi takmış olarak gördüğümüzde ki çok kısa bir sahnedir bu da. Hiçbir şey de olmaz başka. Antoine'ın hayatına bakıp çıkarız sanki. E, Kişlovski de diyor ki hayattan çeşitli parçalar gözlemlemeye bayılıyorum ve nasıl başladığını nasıl biteceğini bilmediğim bir yaşam dilimine kısa bir süre için göz atmamı sağlayan filmleri seviyorum. Antoine'da olduğu gibi. Böyle bir insan daha var bu filmde ve bir e, ve diğer bütün üç renk filmlerinde. Cam atık geri dönüşüm kutusuna elindeki boş şişeyi atmaya çalışan yaşlı kadın. E, Julie o sırada banka oturup güneşlenmektedir ama bu kadını hiç fark etmez. Onu sadece biz görürüz. Kadın çok yavaş, minik adımlarla yürür. E, 80'in çok üstünde, 90'a yakın gibi görünmektedir yaşı. Kısa bir mesafeyi gayet uzun ve gayretle yürür. Çok yaşlı ve iki büklümdür. Elinde boş bir şişe vardır ve çöp kutusuna gittiğini anlarız. Seyredenler hatırlayacak bu sahneyi. Çöpün deliğine boyu yetişmez ama o dayılmaz. Çabalar çabalar sonunda şişeyi geri dönüşüm kutusuna atar. Bu sahnenin aynısı beyazda ve kırmızıda da var. Üçünde de bizim kahramanlarımız sahnede. Üçünde de Üçünü de konuştuktan sonra belki bu sahneye tekrar geri dönüp bakarız. Çünkü kahramanların bu yaşlı insanların çöp kutusuna... Bir şey atmaya çalışmalarıyla gelişen bu olaya tepkileri de hep farklı ve kilit noktada aslında. Bu geri dönüşüm sahnesini de şişe sahnesinde 3 film içinde olan sahnenin parçasını Twitter'dan paylaşacağım. Bu yaşlı kadının yaşamı da Kişli Özkin'in dediği gibi bizim bakıp çıktığımız yaşamlardan. Mavi de jülinin hiç farkında olmaması... Önemli bir yandan bu kadını hiç görmez neredeyse. Ama çok yakınında önünde oturuyordur. E, çünkü Jolie kendisini dışarıya kapamış, yalnızlığında özgür olmaya çalışmaktadır. O sırada biraz huzurludur bile. Yüzüne güneş vurduğunda gülümser gibi olur. Ama tam bu anlarda işte kocasının bir sevgilisi olduğunu öğrenir. Ve dediğim gibi her şey alt üst olur. E, mavi özgürlük gibi gelmedi bana aslında bu filmde ama melankoli olarak geldi büyük oranda soğuk ve melankolik tam olarak Jüle'nin içinde olduğu duygu durumu da yansıtıyor aslında o bakımdan filmin tamamı mavi renklerle bezeli mavi cam kristalleri, mavi havuz mavi hava oyunları, mavi ışık yansımaları hepsi melankolik ve soğuk ve yalnız bir hava yaratıyor ama bu yalnızlık da zaten Jüle'nin onun üzerinden özgürleşmeyi aradığı yalnızlık ee, sonu yok, Dekalog ve Vanillin ikili yaşamı adlı filmlerinin de müziğini yapan Zbigniew Preisner yapmış. Dediğim gibi üç renk üçlemesinin müziklerini, müzik mavi'nin de öyküsü içinde doğrudan bulunuyor. Olaylar hep müzik etrafında dönüyor. Filmin ruh halini de belirlemekle kalmayıp önemli anları da vurguluyor. Az önce dinlediğimiz parça da yarım e, kalan kocası öldüğü için yarım kalan bestesini. ...Julie ve e, ortak aile dostları ve gene müzisyen olan Olivia'nın birlikte tamamlamaya çalışmaları sahnesindendi. E, Julie aile dostları Olivia'nın de kendisine aşık olduğunu da biliyor. Bunu da önemsemiyor ve istemiyor aslında. Onunla da özgürlüğünü kaybetmek istemiyor. Kimseyle bir şey yaşamak istemiyor. Yalnızlık özgürlük anlamına gelecek diye düşünüyor. E, bu arada bir de kocasının başlayıp bitiremeden öldüğü bu beste de var. Ee, ve o Beste'nin aslında kocasının değil, Julie'nin yapmış olduğu bir Beste olduğu dedikodusu da dolaşıyor ama Julie onun sorumluluğunu da almak istemiyor, o derece özgür olmak istiyor. Ee, ama Olivier'nin de etkisiyle sonunda Julie Beste'de kendi payını da kabul ederek, Olivier'nin de aşkını kabul ederek, duygularına kendisini kapatmayarak onlara rağmen özgürlüğü arama ıı, yoluna gidecek. Beyaz'a geçiş sahnesi de var bu filmde. Daha önümüzdeki hafta konuşacağımız Beyaz'a kocasının sevgilisi olduğunu öğrendiği kadın bir avukat ve onu görmek için adliye sarayına gidiyor Jüli ve bir mahkeme salonuna giriyor avukat kadın girdiği için. Ama görevli tarafından hemen geri çıkarılıyor. Sadece o arada salonda görülen duruşmada gördüğümüz kişilerin aslında daha sonra Beyaz'ın kahramanları olacağında ...onun sonraki filmi gördüğümüzde anlıyoruz. Kişlowski de diyor ki... ...üç film, üç renk filmleri için... ...üç film de belli bir duyarlılığa, sezgiye ve duygulara sahip insanlarla ilgili. Bunun ille de diyaloglarla ifade edilmesi gerekmez. Filmlerimde çok az şey doğrudan söylenir. Çoğunlukla önemli olan her şey sahnenin gerisinde gerçekleşir ve siz bunu göremezsiniz. Ya oyuncuların oyunundadır ya da değildir. Ya hissedersiniz ya da hissetmezsiniz. Filmin sonuna doğru artık Julie Beste'yi tamamladığında onun içine bir koral bölüm de koyar. Bu da Aziz Paulus'un Korintlilere ilk mektubundan alınmış bir metnin uyarlamasıdır. Aslında Julie'nin bunu seçme nedenini de filmin sonuna doğru anlıyoruz. Şöyle bitiyor bu koral bölümde. ''Sevgi sabırlıdır, sevgi müşfiktir. Her şeye göğüs gerer o. Bütün umutları bağrında taşır. Sevgi asla yenilmez. Peygamberler söner gider, diller konuşulmaz olur.'' Bilgi kuruyup kalır. Ve işte şimdi hükmünü yürütür iman, umut ve sevgi. Ama sevgidir bunların en yücesi. Evet, bugün Kişlozki'nin üç renk mavi filmi üzerinden, özgürlüğün kişisel anlamından, ilişkilerimiz ve bağlantılarımızın kişisel özgürlüğümüzü ne derece etkilediğinden, onlar olmaksızın özgür olmanın mümkün olup olmadığından konuştum. Daha çok sorular sordum. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz Sanat üzerine psikolojik sohbetler Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla